duygular. Sakın bir daha buraya gelme. Ne kadar güzel bir gün. Of. Keşke daha çok çalışsaydım. Acaba bu elbiseyi giysem onu mu? O ses neydi? Sen de duydun mu? Çabucak işlerimi bitirmeliyim. Eyvah. Yemeği ocakta unuttum. Kapıdaki adam sana ne söyledi? Of. Kendimi çok kötü hissediyorum. Evet efendim, toplantımıza hoş geldiniz.